61, numaralı konu, Selman-ı Farisi'nin Beyaz Köşk gününden önceki üç günde insanları davet etmesi, evet, Selman-ı Farisi komutası altındaki bir grup İslam askeri Fars kasırlarından birini kuşattılar, askerler Selman-ı Farisi'ye şöyle dediler, ey Eba Abdillah, onlara saldırmayacak mıyız, Selman Öns bana fırsat veriniz, onları Hazreti Peygamber'den işittiğim şekilde davet edeyim, dedi, daha sonra Selman-ı Farisi, Farslılara hitaben şunları söyledi, ben Fars'a Asıllıyım, yani sizden birisiyim, buna rağmen Arapların bana itaat ettiğini görmüyor musunuz, eğer siz de Müslüman olursanız lehte veya aleyhte bizim için geçerli olan şeylerin aynısı sizin için de geçerli olacaktır, eğer Müslüman olmaz ille de dininizde ısrar edecek olursanız sizi dininizde serbest bırakırız, ancak bu durumda zillet içerisinde bizlere cizye vermek zorunda kalacaksınız, daha sonra Hazreti Selman Fars diliyle onlara bir şeyler söyledi ve cizye verecek olursanız hiç de övülecek kimseler olmazsınız, diğer taraftan vermeyecek olursanız sizinle eşit şartlar altında savaşırız, dedi, bunun üzerine Farslılar biz iman edip cizye verecek kimseler değiliz, sizinle savaşacağız, dediler, Müslümanlar Hazreti Selman'a müracaat edereye Eba Abdillah, onlarla savaşmayacak mıyız, diye sordular, Selman yine hayır, dedi, Selmanı Farisi aynı şekilde onları üç gün İslam'a davet etti, sonra haydi, onlarla savaşınız, dedi, bunun üzerine İslam ordusu hücreler, hücum ederek kaleyi fethettiler.